Hadisin metni İbni Asakir'in tahricine göre yazılmıştır. İmam Ahmet'in tahricinde bir zayıflık olsa dahi Heysumi'nin tahriç ettiği gibi aynı hadisi tahric eden Ebu Yala'nın ricali sahih ricallerdir. Her halükarda hadis hasendir. Bu tahsin hadisteki Ya Eba Bekr cümlesinden sonrası içindir. Çünkü hadisin bundan öncesi ittifakla sahihtir. ''Gerçekte kardeşlerimle karşılaşmayı severdim.'' cümlesinde dört noktayı açıklamayı münasip gördüm. A. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen ve sünnetini ihya eden, aynı zamanda ''Rahimallahu hulefâi yellezîne ya'tun min ba'dî'' Allah, benden sonra gelen halifelerime rahmet eylesin, hadisiyle şereflenen, ilmiyle amel eden ulemayı kardeş olarak kabul etmiştir. En üstün müjde de budur. B. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Gerçekte kardeşlerimle karşılaşmayı severdim." diyerek muhali nasıl temenni etmiştir? Cevap şudur. Ariflerin izah ettikleri gibi enbiya'nın ilmi Allah ta'ala'nın ilminden bir cüzdür. Allah ta'ala'nın ilmi şaşmadığı gibi nebilere tecelli ve keşifle gelen ilimde şaşmaz. Çünkü nebilerin keşiflerinin aynasında kainat bir cevher gibi görülür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o anın devamını temenni etmiştir. Binaen aleyh muhali değil vakı olanı temenni etmiştir. Aynı tecelli cem Cem mertebesinde olan ebdallere de nasibi müyesser olmuştur. Peygamberin karşısındaki duvarda mucize olarak her şey hatta ümmetinin günlük olayları temesül ettiği gibi, kendisinden sonra gelen halifeleri de temesül etmiştir. C. Kardeşlik kelimesinin şerefine ulaşmanın üç alameti vardır. 1. Benden sonra sünnetimi ihya eden, sizden yetmiş kişinin ecrini alır, hadisiyle beyan olunan, ihsan derecesinde peygamberin sünnetini ihya eden ulemadır. Sadece ehli hadis değildir. 2. Bede el-İslamu gariben ve seyaudu kema bede'e gariben. Fetubâ lil-ğurabâi İslam, garip olarak meydana geldi. Ve sonra yine garip olacaktır. Gariplere müjdeler olsun. Hadisinde beyan olunan, dini tatbikatıyla, parmakla gösterilecek derecede örnek ve numune alimlerdir. Ki bunlar, kor parçasını ellerine almış gibi, dini yaşamakta zorluk çekerler. 3- Yalnız iken de mahluk'a görülmediği halde Allah'tan kamilen haya ederek yasakları terk eden ve emirleri yerine getirenlerdir. D. Ashabın iki mertebesi var. Birincisi aynı kardeşliğe, ikincisi sohbet şerefine nail olmalarıdır. Sonra gelenler ise sadece kardeşlik şerefine nail olurlar. Bu bakımdan Nakşibendi Tarikatinin mensupları, Yukarıdaki hadisi şeriften üstün şeref kazanmışlardır.